bunun yutayan Allah ve Rasulü Hımm, fakat faz faz engizimiz. Ama بعد, fakat hadi fi kelimü Allah, hadi hadi Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sallam. Vahir al hadi hadi Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sallam ilim e, ve onun ehemliyeti önemliydi size duyurmuştum e, geçen haftadan inşallah günahı kebair büyük günahlar adlı e, bir kitap var İmam Zehebi'nin bir çoğunuzun malumu biliyorsunuz bunun tercümesi vardır e, o kitabı temin edip takip edebilirsiniz büyük günahlar adlı kitap ee, bu kitabı işlemeyi, anlatmayı düşündük gücümüz, gücümüz nispetinde. Neden? Günahı kebair bilinirse ki bu e, en büyük günahtan, şirkten başlar. Birazdan söyleyeceğim. Bu şirk olayı e, kişiyi dinden çıkartır. Yani kişiyi dinden çıkartan meseleden başlayıp biraz daha hafifine doğru gidiyor. Ama saydıklarımızın hepsi günah, büyük günah. Büyük günahın bir özelliği var. O da kul o günahı işledikten sonra tövbe etmediği sürece tövbe etmediği sürece o günahı affedilmiyor. Bunları mutlaka Müslüman kimseler tarafından, İslam'a yeni giren kimseler tarafından ee, okunması, an, e, bilenlerin anlatması, öğrenilmesi gerekiyor. Eğer bunlardan büyük günahlardan sakınırsak ateşten korunmuş olur. Küçük günahları zaten Allah Azze ve Celle e, sevaplarımızda, namazlarımızda, cumalarımızda, e, oruçlarımızda, e, teravih namazlarımızda ara ara zikrediyoruz zaten. Bunlarla, bunların hepsinin delilleri var çünkü, inşallah bağışlıyor, örtüyor küçük günahları. Biz de zaten onların örtülmesi, affedilmesi için dua ediyoruz. Ama bu büyük günahların mutlaka bilinmesi gerekiyor. Bundan şiddetle sakınırsak yahut da yazbillah bundan Allah'a sığınıyoruz. Bu günahlardan birine düşersek ne yapmamız gerekiyor? En başta yapacağımız şey tövbe etmek, bundan sakınmak. Bu günahları bilip işte böyle bir günaha düştüğümüzde bundan sakınır e, veyahut da dediğim gibi e, tövbe istiğfar edersek içerisine düştüğümüz zaman inşallah Allah Azze ve Celle o zaman bizim küçük günahlarımızı bağışlar affeder yani bu cihetiyle çok önemli mutlaka taliminin öğreniminin yapılması gerekiyor biz de o bu konuya geçen sene başlamıştık sadece bir kaç konu beş konu işlemiştik ancak o konuları ben kısaca bugün tekrar edeceğim hem yeni gelen kardeşlerimiz için hem de hem niyetine binaen ondan sonra diğer kaldığımız yerden devam edeceğiz bir de bu arada şunu duyurmak istiyorum inşallah nasip olursa işlediğimiz konular içerisinde dikkat çekici ayet veya hadisleri küçük kağıt halinde çıkartıp size vermeyi düşünüyorum. Niye? Bunu cebinize koyarsınız. Geçen sene mesela dua, zikir konularını işlerken böyle yapmıştık. Önemli gördüğünüz, can alıcı böyle dua, mutlaka ezberlenmesi gereken dua var ise onu biz bilgisayardan çıkarttık, kardeşlerimize dağıttık, onlar da cebdilerine koydular. Artık bizden bu kadar. Gerisi size ait. Ezberleyin, okuyun vs. Bu de inşallah yani hadiseyi, dersi, efendime söyleyeyim, söylediğimiz şeyleri canlı tutmak, sürekliliğini sağlamak açısından böyle can alıcı bazı hadisleri, ayetleri yazıp sizin elinize ulaştırabilirsek, inşallah yapabilirsek, yapmaya çalışacağım. Bu haftanın ki aslında istiyordum ama olmadı. İnşallah haftaya yapabilirsek, sorayım. Bu haftanın böyle can alıcı ayet ve hadisi, o bu konularla ilgili. Oradan başlayalım isterseniz. Hepinizin bildiği Allah Azze ve Celle Nusa Suresi e, de iki yerde. inna Allahe la yâgfire yüşreke bihi ve yâgfire limen yaşa Allah Azze ve Celle e, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Ama bunun dışında e, ki günahları dilediği kimseler için bağışlardı. Büyük günahların en büyüğü Allah'a ortak koşmakta, şirk koşmak Zaten İmam Zehebi rahmetullahi aleyh. Ayrıca İmam Zehebi'nin hayatıyla ilgili kısa bilgi vermiştim geçtiğimiz sene. Ona tekrar dönmeyeceğim. Ama arz eden olursa İmam ile ilgili kısa bilgiler verebiliriz. İlerideki derslerde. Hadis ise dikkatimizi çeken Yahutta bu dersle alakalı en önemli hadis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam اِجْتَنِبُ السَّبَالْ مُوْبِقَاتِ yedi tane helak edici şeyden sakının diyor. Yedi helak edici şeyden sakının. "Kalu, ya رَسُولَ ma مَا onlar nelerdir diye sahabeler sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki اَشْشِرْكُ بِاللّٰهُ Allah'a şirk koşmak. Bu insanı demek ki helak ediyormuş. Hem de helak etmekle kalmıyor, cehennemde ebedi kalmasına sebep olur. Ancak Parantez, şirk iki kısımdır. Büyük şirk, küçük şirk. Büyük şirk kişiyi dinden çıkartır. Küçük şirk ise kişiyi büyük günah sahibi yapar. Mutlaka ona tövbe gerekir. Bunların açılımı yer yer gelecek inşallah. İkincisi, aleyhissalatü vesselam dağınla, ve sihr. Sihir, yani sihir yapmak, sihirle veya bizim dilimizde büyüyle uğraşmak. Bu da büyük günahlardan birisi. Eee qatlin nefsi lati haramallah illa bil hak haksir vere bir cana kıyma üçüncü sırada haksız yere bir cana kıymak yani adam öldürmek ve etlir riba faiz yemek ve akl mal el yetimi yetim malı yemek sonra ve tevella yemez zahve savaş anında savaştan geri durmak, yani kaçmak, ve gazvil muhsenatil, mu'minatil gafilat, mü'min, hiçbir şeyden haberi olmayan, tertemiz kadınlara zina iftirasında bulmak. İşte bunlar sayılıyor, yedi helak edici şey diye. Büyük günahların en baş sıralarında bunlar geliyor. Ama bunlardan başka büyük günah yok mu, helak edici şeyler yok mu? Aleyhissalatü vesselam başka ifadelerle, başka yani hadislerle onları da sıralıyor. Ama bunlar en büyük büyüğü diye biliriz. İşte bu iki önemli deliyle dikkat edelim. İnşallah haftaya nasıl olursa çıkartacağız. Evet. Birinci sırada birinci sırada Allah Hazreti Celle'ye şirk koşma. Biraz önce de buyurduğum gibi Nisa Suresi 48. Ayet-i Kerime'de Allah Hazreti Celle şirki bağışlamaz. Ancak bunun dışında eee ki günahları dilediği kimse için bağışlar bu hususta e, tekrar olması hesabıyla bir kaç delil zikredip geçeceğiz inşallah bir başka delil ayet-i kerime Maide suresi 72. ayet-i kerime innehu men yüçrik billahi fakat harramallahu aleyhi cenne her kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılır yani cennetin haram kılınması ne demek cennete giremez ebedi cehennemliktir demek bir başka e, delil Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Ela bi ekberil kebâir <gülüyor> dikkat edin ki size günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Eşrikü billah. Allah'a şirk, koş şirk koşmakdır. Şimdi ela ifadesi Arapçada dikkat çekmek için kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de de çoktur bu. Ela inne evliya Allah la aleyhim ve Dikkat edin ki Allah'ın dostlarına korku yok el ve Allah'ın dostlarına korku yoktur onlar üzülmezler ancak onların kim olduğunu da açıklıyor Kimmiş onlar ayetin devamında el-lezina ve onlar iman edenler ve takva sahibi olan muttaki kimseler Muttaki'lik takva sahibi olma bir Allah'ın haramlarından sakınma yani Allah azze ve celle'nin yasakladığı şeylerden işte bu büyük günahlardan küçük günahlardan vesaire sakınma ve ee, emrettiği farz olan vacip olan şeyleri de yerine getirmekle olur takva bununla başlar ondan sonra nafile ibadetlerle devam eder. Onun için Allah Azze ve Celle e, o <gülüyor> ayet-i kerimede Ela inne'l evliya Allah'tan hafun aleyhim ve lahum dikkat edin Allah'ın dostlarına korku yoktur onlar üzülmeyeceklerdir derken ela ifadesini kullan. Kur'an-ı Kerim'de çok. Var. Hadiste de öyle. Ela unebbi hukm bi ekberil kefai. Dikkat edin yani iyi bilin dikkat çekiyor tenbi buna tenbi ederler dikkat edin ki günahların en büyüğü Allah'a şirk koşmaktır evet bir başka deyse men bedd alidinehu her kim dinini değiştirir yani müşrik olur veya da gayri müslim olun şirkin dışında küfre girer çünkü her şirk sahibi e, inkar etmiştir ama her küfür sahibi inkar eden kimse müşrik değildir ikisi birbirinden farklı şirk koşmak Allah'a eşler misiller putlar yapmak şirk Allah'a eşler e, koşmak demektir ama küfür mesela çeşitli e, bu konular <gülüyor> inşallah ilerideki e, derslerde geldiği zaman söyleyeceğiz küfrün şirkin aksamını küfür mesela misal veriyorum insan bir ayet-i inkar ederek haşa ve kella küfre girebilir. Yani inkar etmiş, dinden çıkmış olabilir. Ama bu insan şirk koşmamış olur. Şirk koşmaz aynı zamanda. Ama inkar etmiş, dinden çıkmış olur. Veya yalanlar, veya alay eder Allah'ın ayetini, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih, herkese bilinen bir hadisini, o zaman bu insan küfre girer, şirk koşmamış olur. Ama nihayetinde her ikisi de ebedi cehennemliktir. Bu şeyden dönmediği sürece hareketinden, davranışından dönmediyorsun. İkincisi, ikinci büyük günah, katlün nefs, e, haksız yere bir canı öldürmek. Allah Azze ve Celle bu hususta: "O men yaqtun mu'minen muta'amiden fajza'uhu Her kim bir Müslümanı kasten öldürürse, onun cezası cehennemdir. Khalidin fiha, haliden fiha ve gaddı Allah ve وَلَعَنَهُ وَعَدَلَهُ أَذَابَنَ عَظِيمَةً Allah ona gazap etmiştir, yani onu ona kızmıştır, ona artık bütün sahtiliğiyle, yani gazabıyla kızmasıyla kızmada bulunmuş, ona lanet etmiş, yani rahmetinden kovmuş ve addehu azabın ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır, büyük bir ceza, cehennem azabı hazırlamıştır. Evet bir Müslümanı kasten öldürmenin cezası bu. Ayetin lafzına baktığımız zaman devamlı ateşte kalıyor. Ama başka ayetler, geçen sene açıklamıştım, bir mümini kastan öldüren kimse başka ayetler ve deliller gereğince tövbe eder, istihar eder ise Allah Azze ve Celle onu bağışlar. Ama ölmeden önce mutlaka bunun yerine getirmesi gerekiyor. Mesela onunla ilgili bir delil قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذِنَا اَسْرَفُ عَلَى اِمْسِهُمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ Ey nefislerine karşı hadda aşan kullarım. Sakın Allah'ın rahmetinden korkmayın, şey, ümit kesmeyin. فَاِنَّهُ يَغْفِرَدْ بُنُوْا وَجَمِيعًا Muhakkak ki Allah Azze ve Celle günahların hepsini bağışlar. Yeter ki insan ölmeden önce, ölmeden önce tövbe etsin, istiğfar etsin. Bu hem mürtetler için, hem Müslümanlar için mürtetle kastın, e, dinden çıkanlar için, bundan Allah'a sığınıyoruz. Hem de kafirlerin hepsi içindir. Tövbe kapısı ne zaman kapanıyor? Aleyhisselatü vesselam, e, kişi ölüm kendisine gelip de boğaza hır hır, yani ölüm e, korkusun e, korkusundan, endişesinden dolayı bazı hır hır etmediği sürece, artık ölümün son anı, ondan sonra artık ruh bedenden çıkıyor. Hır hır etmediği sürece diyor, e, tövbe kapısı kesilmez. İkinci bir delil, e, kıyamet alametiyle ilgili. Güneş hani batıdan e, doğacaktır ya, aleyhissalatü vesselam, kıyametin büyük alametlerinden bir tanesi. En önemli alameti. Güneş batıdan doğunca kadar tövbe kapısı kesilmez. İnsan tövbe ettiği sürece tövbesi kabul edilir. Evet, demek ki e, bir nefse haksız bir nefse haksız olarak öldüren, haksız yere bir Müslümanı öldüren bir insanın cezası çok büyük. Büyük günahlardan. Bundan mutlaka tövbe etmesi gerekiyor. Haksız yere insan öldüreni allah Teala affediyor da ölenin kabahati ne? Ölen gidiyor. Evet. Dünyadaki cezası ne olacak? Ölen kimse kendi niyetine göre, kendi ameline göre dirilecek. Onun hesabı öyle yani Allah Azze ve Celle o öldürenin eliyle ona bir takdir etmiştir. Yani şimdi biz diyebilir miyiz ki e, biz mesela gemi battı oldu. Bu yani e, şeyin e, gemiye bahane bulabilir miyiz? Veya araba çarptı vefat etti öldü. Bu bir sebeptir yani. O insanın eliyle olmuştur. Şerii hükümlerde, hükümlerde kısas değil mi bunun cezası? Tabii nasıl, var. Nasıl o şekilde öldürülmez mi? Kısasa girmedi. Kısas var tabi ki. Şimdi e, şeriatta haksız yere can e, akıyan bir kimseye kısas yoklar. Nasıl? Bu fıkhın mevzusudur. Ben sadece günahlara işareten geçiyorum. E, kısaca söylüyorum. Haksız yere bir insan e, bir başka insanı öldürdüğü zaman ona ailesi yani öldürülenin ailesi kanını talep eder. Canını talep eder. Yani öldürülmesini ister. Yahut fidye ister yahut da onu affeder. Üç şekilde. Ya onun canını talep eder, yahut fidye, o öldürülen karşılığında para, mal, mülk neyse onu alır, yahut da onu affeder. Anlatabildim mi? Bu fıkhın konusudur. Ama onun dışında <gülüyor> dediğim gibi o kimse, öldürülen kimse niyetine göre dirilecek. Tam göre dirilecek. Adam öldürmenin Hafız derecenin türlerinden biri de çocuk oldu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam diyor ki Allah e, kendisine soruluyor günahların en büyüğü hangisidir? Seni yarattığı halde Allah'a şirk koşmandır. Sonra diyor hangisidir? soruyorlar. Sonra hangisidir? Seninle beraber yemek yemesinden dolayı Çocuğunu öldürmendi Yani çocuğunu öldürmendi Burada o dönemdeki Özellikle Ayet-i Kerime'yi hatırlarsanız ee, Tekfir suresindeki Ve izel mevudetun Su'let bir eyyidem din Kutilet Kız çocuğuna sorulduğu zaman Hangi günahtan dolayı öldürüldün Diye sorulduğu zaman Ahirette sorulacak Onlar ne yapıyorlardı ...fakirlik korkusuyla yahut da e, böyle... E, ...ezginlik, alçaklık, e, istememe, kız çocuğu olduğundan dolayı... ...çocuklarını öldürüyorlar, diri diri gömüyorlar. Bugün onun başka türleri yapılıyor. İnsanlar kürtaj oluyorlar kadın Buna koca da razı oluyor, kadın da razı oluyor. Çocuğu diri diri öldürüyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Rızık korkusuyla veya bir başka. Hele hele rızık korkusuyla öldürülen çocuk büyük günahların büyüğünü işlemiş oluyor annesi ve babas? Rızık Allah'a nedir? İn Allah'a evcuk yaşa bir gayri Allah Azze ve Celle dile rızık, hesapsızdır rızıktandır. Ancak sağlık bir problemi söz konusu söz konusu ise, doktor e, cevap vermiş de, yani annenin sağlığı tehlikede daha doğrusu o zaman çocuğu alabilir doktor. Bunda bir beys yok. Ama Böyle bir şey söz konusu değilse rızık korkusundan veya bir başka korkudan dolayı çocuklar kesinlikle alınmaz. Bunun yani şey, ayımayı ayırmayı da yoktur yani bu kadarlık, bu kadarlık olmaz. Bazıları fetva vermiş, 120 günlükten aşağı olursa aldırılabilir diye. Bu da doğrudur. Bundan şiddetle sakınmamız gerekiyor. Öyle de olsa kesinlikle aldırılmaması gerekiyor. O Allah Azze ve Celle'nin imtihanıdır. Şimdi bakıyorlar, e, test ediyorlar, anne kanında zekasını ölçüyorlar, özürlü diyorlar. Çok oluyor bu. Ondan sonra annesine babasına diyorlar ki bir çocuk özürlü al alalım mı? E, tabii aldıranlar da oluyor, aldırmayanlar da oluyor. Duyuyoruz, işitiyoruz bunu. Aldırmayanlardan bazıları bakıyor ki çocuk sakasala, taş gibi. Yani özürlü dahi olsa kesin böyle bir şey, şey çıkacak olsa bunun yine aldırılmaması gerekiyor. <gülüyor> evet. İki Müslüman, aleyhissalâtu vesselâm, iki Müslüman karşı karşıya gelir, yani kırışlarını birbirine çekmişler. Ee, ölen de, öldürülen de diyor, şey, öldüren de, ölen de e, ateştedir diyor. Sizin söylediğiniz gibi soruyorlar aleyhissalatü vesselam'a. Peki öldürülerin suçu neydi? Aleyhissalatü vesselam da diyor ki o öldürmeye kastettiği için. İkisi de birbirini öldürmek için yola çıktı. Ancak mesela şöyle olsa birisi malını, canını müdafaa için şey yapsa karşı taraftakini öldürse o zaman ona bir beis yok. Karşı taraftaki adam senin canına, ırzına malına kastetti. ...o zaman onu öldürsen bir deist yok. Lakin ikisi de öldürme... ...birbirini öldürme niyetiyle çıkarsa... ...ölen de öldürülen de ateşle hmm. Neden o öldürmeye kastettiği için? Ama böyle bir şey yoksa... ...öldürülen biraz önce de ifade ettiğim gibi... ...ameline göre verilecek. Evet bu adam öldürmeyle ilgili... E, ...bir şeyler... ...söylemiş olduk. Dediğim gibi geçen sene bundan üzerinde durduğunuz için... Ee, uzatmıyoruz. Üçüncü büyük günah sihir. Yani büyü yapma. Allah Azze ve Celle ve lakinneşşeyyatine keferû yuallimûnen nâsas sehâ. Ve mâ kefer Süleyman ve lakinneşşeyyatine keferû yuallimûnen nâsas sehâ. Süleyman inkar etmedi. Lakin şeytanlar inkar ettiler. Çünkü onlar insanlara sihri öğretiyorlar. Kardeşlerim sihir ve büyüğüyle uğraşmak büyük günahların büyüğü. Kim bununla uğraşıyorsa aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle e, helak edici bir e, işi yapmış oluyor. Biraz önce söyledik. İşte bu sebeb-i yedi helak edici şeyden sakının diyor. Yedi helak edici şeyin içerisinde işte bu de bu. merfuan değil de mevkufen yani sahabe sözü olarak hadis ü sahir darbetun bis seyir. Sahirin, sihirbazın hakkı bir kılıç darbesidir, öldürülür diyor. Bu kadar tehlikeli yani. Bir kılıç darbesiyle öldürülür. Bir hadis-i şerifte aleyhissalatü üç kişi cennete giremez. İçki alışkanlık etmiş kimse Sılahı rahimi kesen kimse ve sahir olan kimseyi yahut sihri doğrulayan kimse. O kadar çok insanlar sihirle uğraşıyorlar ki yani biri birine kastetmişse, kıskançlık varsa, haset varsa mutlaka sihre baş. Onu alt etmek için o karşıdaki kimseye verilen nimeti kendisinde göremediği için, onun da elinden gitmesi için e, bu yola başlıyor. Bundan Allah'a sığınırız. Böyle bir şey olduğu zaman bunun çözümü kardeşlerim, sihirin çözümü, büyüğünü, çözümü sihirle değildir. Sahire gitmek, büyücüye gitmek, e, sihirbaza gitmekle değildir. Neyle? Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri okunur ve o sihir ve büyü çözür. Ve bu sihirler ve buna benzer işler hep cinler vasıtasıyla oldu. Kendiliğinden olmaz. Yani bu işleri yapan kimseler cinleri kullanırlar. Ve bir bakarsın ki görünüş olarak hoca görünümündedir. Şeyh görünümündedir bu insanlar. Ama bu helak edici işlerle uğraşırlar. Böyle bir şey Allah korusun. Yakınlarınızın falan başına geldiği zaman bunun çözümü Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okumak. Evet. Dördüncü büyük günah namazı terk etmek Allah Azze ve Celle Meryem suresi 59. ayet-i kerimede فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْهُنْ اَدَعُوا الصَّلَاةَ وَتَّبِعُوا الشَّحَهَوَاتِ Onlardan sonra öyle bir kimseler geldi ki yani nesiller geldi ki namazı zayi ettiler. Yani namazı kılmadılar. Bunun tefsirinde namazı tamamen bıraktılar yahut da bir kısmını bıraktılar. Yahut da eee ikindinin vaktini akşama, akşamın vaktini efendime söyleyeyim, <gülüyor> yatsıya vesaire vaktini dışına çıkarttı, taşırdı. Bu şekilde de namaz zayi ediliyor. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü aleyhi ve sellem ahabul a'mal ila Allah es fi Amellerin Allah'a en sevgili olanları e, vaktinde kılınan namazdır. ثم بر الوالدين sonra <gülüyor> anaya babaya iyilik sonra da Allah yolunda cihat edildi bunu bazen değiştiriyor bazen cihat en ön alıyor bazen eee birrül <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani anaya babaya iyilik alıyor. neden muhataba göre yani risalet ve bakıyor insanların içerisinde bir konuda zayıf bir insan var o zaman ona e, öncelikle sen anana babana iyilik etti Mesela anasına babasına e, iyilik etmiyor veyahut da o konuda zaafı varsa veyahut da cihatta zaafı varsa önce ona cihadı söylüyor. Onun için bu öncelik kişiye göre değişebilir. Bunda e, bir sıkıntı yok. Ve namazı bakın namazı sahi ettikten sonra vettebe o şehvat, isteklerine, dünya isteklerine tabi oldular. Namaz gittiği zaman bir insandan şehvetler, istekler Dünya arzuları, dünyaya kapılma başlıyor. İste, yani insan heva ve hevesinin peşinde onun adımlarından yiyor. La ilahe illallah. Demek ki namaz bizim için öyle. Neden? Allah Azze ve Celle Kasas suresinde Utlu ma uhiye ileyke bin kitabı Rabbik ve eqni s-salâh innes salâte tenhâ anil <gülüyor> Namaz, insanı fuhşiyattan ve kötülüklerden alıp oradıyor. Tabii ki hakkıyla kılınan namaz. Yoksa e, Ma'un suresinde okuduğumuz gibi ve Vay o namaz kınanların haline denilen bir namaz değil. Veya öyle kimselerden değil. Hakkıyla namaz kılındığı zaman mutlaka o namaz kişiye Allah'a hatırlatacak. Allah'tan korkan bir kimse şehvetlerine mümkün mertebe olmayacak. Gafil bulunsa, dalsa dahi ondan kurtulacaktır. <gülüyor> Çünkü daha öncelerde, geçen senelerde de bol bol zikrettiğimiz gibi e, Allah'ı zikreden kimse, Allah'la beraber olan kimse gafil bulunabilir, dalabilir, e, şeytanın adımlarına uyabilir, günah işleyebilir ama onun üzerine ısrar etmez. Ondan vazgeçer. Müddesir suresinde Cennet ehli cehennem ehline soruyor. Nasıl kaç konu sizi cennete şey, cehenneme sokan neydi? Yani neden buraya düştünüz siz dediklerinde cehennem ehli cevap veriyor. Kalem lem Biz namaz kılanlardan değildi. Yani müminler gibi biz namaz kılmıyorduk demek. Yoksa e, namaz kılmayan insan kafirdir ve ebedi cehennemliktir demiyoruz. Yani bunu kastetmiyoruz. Ama burada kastedilen dediğiniz gibi tefsirlerde de geldiği üzere, e, namaz kılmamak mü'minlerin e, özelliği değil, kafirlerin özelliği. قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْنَكُ نُضَئِمُ الْمِسْكِينَ Ve biz miskini de doyurmazdık. وَكُنَّا نَخُونِ maal الْخَاِدِينَ Dalanlarla beraber dalardık. Yani dünya hayatına dalan kimseler, onunla meşgul olan kimselerle beraber meşgul olurdu. Bunların hiçbirini yapmaz. Bunları yapmayan kimler? var? Kafirler. Demek ki namaz kılmaman kafirlerin özelliği. Müslüman namaz kılmaman. Ama her namaz kılmayan kimse kafirdir. Asla denilmez. O e, tekfir meclisinin içerisine girer ayrı bir meclis. Aleyhissalâtu vesselâm El ahdü lezî beynena ve beynahımı salatu Bizim onlar arasında gayrimüslimler arasındaki ahd Namazdır. Fe men fakat kafar. Her kim onu terk ederse, namazı terk ederse küfre girmiştir, inkar etmiştir. Yine burada kastın e, İslam dairesinden çıkarıcı bir küfür değil. Ameli bir küfür. Yani büyük günah işlemiştir kardeşim. Bu kastediliyor. Her kim ikindi namazını kaçırırsa ameli boşa gitmiştir. Bir başka hadiste. Her kim ikindi namazını geçirirse özürsüz olarak ehlili ve malını kaybetmiş gibidir diyor. Şimdi namazın önlemine bir bakın. O yüzden Allah Azze ve Celle hafizu aleyh selavatu ve salatun vustaha. Namazları muhafaza edin. Özellikle orta namaz. Orta namaz hususunda tartışmış halimdir. Ve karar vermişler çoğunluk i̇bn Abbas e, e, radiyallahu ve birçok ay ikindi namazı olduğuna karar vermişler. Bazıları sabah namaz eder ama ikindi namazı olduğu hususunda cumhurun görüşü vardı. İkindi namazına dikkat edin. Diyor. Çünkü tam yani insanın elinden kaçıracağı bir vakit. İşle meşgul olduğu yoğun olduğu bir dönem. Dikkat edin. Ehlini ve malını kaçırmış, kaybetmiş gibi gibidir. Diyor. Hiçbir insan düşünsün, tefekkür etsin. Ailesinin veyahut malının elinden gittiğini, zayi olduğunu, Allah korusundan, Allah'a sınır depremle, selle vesaire. Görüyoruz, bize uzak gibi geliyor ama bunlar yaşanıyor. Bunlar şöyle bir kıyasladığımız zaman, ondan yani daha kötü. Yine önemli bir hadis bu hususta. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Kulun kıyamet günü ilk hesabı çekileceği şey namaz. Eğer, fe insan hat fakat efleha bence ha. Eğer namaz salih düzgün olursa, kurtulmuştur felaha ermiştir. Diyor. Kurtulmuştur ve felaha ermiştir. Ve infested fakat xale ve hasar, hasara. Eğer namaz bozuksa, yoksa o zaman husranı uğramıştır ziyana uğramıştır. Öyle ne diyor oluruz adet. Oldu bir şekilde. İyi aşamlar. Evet namazla ilgili de kısaca bunların zikrettikten sonra beşinci günah zekatı men etmek, zekatı vermemek zekata engel olmak. Bugünkü asıl konumuz bu. Allah Azze ve Celle Fussule Suresi 6 ve 7. ayet kerimede وَوَيْلُ لِلْمُشْرِك۪ينَ Müşriklere vay olsun, yazık olsun. اَلَّذ۪ينَ لَا يُتُونَ الزَّكَةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةٌ كَافِرُونَ Onlar zekatı vermezler ve ahireti de inkar ederler. Demek ki zekatı vermemek de kafirlerin özelliği. Evet. Namaz kılmamak kafirlerin özelliği. Zekat vermemek hacca gitmemek vesaire Bunlar hep kafirlerin özelliği ama her zekat vermeyen, her namaz kılmayan, her hacca gitmeyen, her oruç tutmayan mutlaka kafirdir manasına gelmez. Dikkat edin. Tövbe suresinde ise Allah Azze ve Celle Tövbe suresi 24. ayet-i kerimede 34 ve 35. ayet-i kerimede الذîne yeknidhûne zeheve vel fiddata velâ yunfekûne fî Gümüşü ve altını biriktirenler ve onu Allah yolunda harcamayanlar febeşhirhum bi'adabin elim onları elim bir azap ve müjdelebilir. Burada öncelikle kastedilen farz olan zekat. Farz olan zekat. Bunların üzerine ayet-i kerime devamındaki e, dehşet verici tabloya dikkat edin. Yeme مَا يُحْمَا fi فِي نَارِ جَهَنَّمِ Cehennem ateşi onların üzerine böyle kızdırılır. Fetuk va biha cübahuhum ve cunubuhum ve zuhuruhum. Onların cepheleri, yüzleri, yanları ve sırtları o eee şeyle böyle dağılanır. O ateşle, o cehennem ateşiyle dağılanır. Yani yakılır diyor Allah'ın dileği. Cepheleri, yanları ve sırtları. Ve denilir ki her zaman İşte bu sizin nefisleriniz için biriktirdiğiniz şey. Tadın bakalım. Tadın kazanmış olduğunuz şeyi, biriktirmiş olduğunuz şeyi tadın. Kardeşler zekata dikkat etmek durumundayız. Özellikle e, tarlası, bağı, bahçesi olan insanlar etrafımızda görüyoruz. Zekat nedir bilin ya kim veriyor ki diyor adam namazda abdestte hacıya gitmiş ama zekatten haberi yok subhanallah <gülüyor> zekatın cezası o kadar şetin ki Ali aleyhissalati vesselam bir hadiste diyor ki bununla ilgili çok tehdit edici hadisleri var ama onlardan bir tanesini söyleyelim deve sahibi bir kimse yahut e, inek koyun bunlara sahip olan bir kimse zekatını yerine getirmez vermezse Kıyamet günü böyle dümdüz bir araziye yatırılır. Ve ondan sonra o develer, e, sığırlar, affedersiniz, hayvanlar yani ne kadar hayvan varsa onun üzerinden geçer. Ve onlar onu zekat vermeyen kimseyi, yani sahiplerini hem, şey, hem toslarlar, bir başka hadiste hem ısırırlar hem de ayaklarıyla çiğnerler diye geliyor. Ondan sonra sürü halinde geçerler onun üzerinden tekrar dönerler bir daha geçerler tekrar dönerler bir daha geçerler bu ta ki 50 bin sene devam eder diyor la ilahe illallah 50 bin sene hadis-i ondan sonra kişi bu hesabı gördükten sonra zekatının cezasını gördükten sonra artık yeri cehennem midir cennet midir gider diyor cennet, yani nereye elde ederse ondan sonra elli bin sene ceza görecek ondan sonra. Evet, subhanallah, bundan Allah'a sınırlısın. Sadece bu çiftçiler, ondan sonra <gülüyor> tahılla uğraşanlar, ekmeyle dikmeğiyle uğraşanlar değil, ticari işte uğraşanlar. Zaten şu anda ticaret almış başına gidiyor. Bununla ilgili <gülüyor> İşleri, meşguliyetler olan insanlar zekatın ne olduğunu sorsunlar. Geçen hafta söyledik. فَسْأَلُوا اَهْلَا ذِكْرٍ كُلْتُ لَا Bilmiyorsanız bilenlere sorun. Bu konuda Allah'tan korkun ve insanları korkutun. Zekat e, mevsimi geldiği zaman genelde adet olmuştur. Ramazanda gelir zekat mevsimi. O zaman mal varsa onun zekatı nedir? Hesaplattırın ve onu mutlaka ödeyin. Bunlar fıkhın konuları. Biz sadece onların e, onlara işaret ediyoruz. Verilmediği zaman cezasını söylüyoruz. Ama ayrıca açıklamayı isterseniz ders sonunda veya başka zamanlarda söyleriz inşallah. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın uygulamasını hatırlayın zekatta. Zekat vermeyen bir grup oluyor ve onlarla savaşa çıkıyor. Ömer radıyallahu anh onu kınadığında sen zekat vermeyenlerle savaşmıyor musun? Onlar yani şehadet getirdiği halde, namaz kıldığı halde Ebubekir radıyallahu an diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam'a verdikleri bir oğlayı oğlak yani e, artık koyunun bir türü siz daha iyi bilirsiniz benden esir, esirgellerse yani bana vermezlerse zekat olarak vallahi onlarla savaşırım diyor ve savaşıyor. Ondan sonra Ömer radıyallahu anh onun hak üzere olduğunu Allah azze ve celle'den bir ilhamla onun hak üzere olduğunu hak üzere olduğuna kanaat getiriyor. Eğer topluluk halinde, kavim halinde zekat verilmezse onlarla savaşın. Bir başka hadiste geldiği üzere zorlamanlar alın. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 180. Ayet-i Kerime'de وَلَا تَعْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا عَتَاهُمُ fadli, مِّنْ فَدْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ Allah'ın kendi lütfundan, fazlından, kereminden verdiği hususta, verdiği mallarda yani cimrilik eden kimseler kendileri için bu cimriliklerin hayırlı olduğunu zannetmesin. بَلْ هُوَ bilakis o şer kendileri için şey. Seyyudev ve konu mah Böyle cimrilik ettikleri şey kendilerini kuşatıp saracaktı. Ne zaman yemel kıyandık. Bu hususta İbn Kesir'de bir hadis zikrediliyor. çok önemli bir hadis. Malı biriktirip de herhangi bir mal, artık bunun sıfatı sınıfı açıklanmıyor bu mal. Biriktirip de zekatını vermeyen kimse için yarın kıyamet günü o mal ona çok zehirli bir yılan haline gelecek ve onu iki taraftan Allah-u Ekber kuşatacak ve sokacak diyor. Mal yılan haline dönüşüyor. İşte bu ayet-i kerimeyi onu çepeçevre kuşatacak e, ifadesini böyle tefsir ediyor Ebni Kesir rahmetullahi. Sahih bir hadiste. Ve lillahi mirasü vel ard göklerin ve yerin mirası, mirasçısı, yani ıı, malın tamamı kendisine ait olan, ancak, ancak. Allah Azze ve Celle bima Allah Azze ve Celle yaptığınız şeylerden haberdar. Bazı salih insanlar, Zekatı vermeyen kimsenin namazının bile olmadığını söylüyor. Zekatı vermeyen kimsenin namazının olmadığını söylüyor. Ben şimdiye kadar namazı kılmayan insanın diğer amellerinin olmadığını söyleyenleri duydum, okudum ama bunu ilk defa dinledim. Yani önemine bina O yüzden Ali Sırat el İslam bu buniyledir hanım. İslam beş şey üzerine denedilmiştir. Şehadet en la ilahe illallah. Ve-i kavme ve, ve zekat. İlah. Beş şey. Yani İslam'ı beş şey. Bu temellerden biri olmazsa diğeri de olmuyor demek. Ama bu yanlış anlaşılmasın. Mutlak manada değil. Yani her halükarda bitmiştir, onun ameli yoktur. Karşıdaki kimseyi rencide ederek e, bu şekilde ifade kullanarak onun hiçbir ameli yoktur. Denilemez. Ama bunun tehlikeli olduğu e, <gülüyor> ve kişiyi helak edici olduğu mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Biz de o baptan söylüyoruz. Altıncı büyük günah onu da zikredelim ve konuyu tamamlayalım bugünkü konumuz inşallah. Hukukul valideyin. Altıncı büyük günah anaya babaya isyan etmek. Allah Azze ve Celle وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدِ اللّٰهِ اِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Rabbin anaya babaya iyilik yapmayı emretti. Ve bil e e anaya babaya iyilik etmeyi kendisinden başka sadece kendisine ibadet etmeyi ve anaya babaya iyilik etmeyi emretti. اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَ الْكِبَرْ اَحْدِهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُثْنُ و Onlardan bir tanesi, yahut ikisi birden. Sizin yanınızda yaşlına erişirlerse, sakın onlara uf bile demeyin. Yani yeter artık, uf. Can canımı sırtın, yeter. E canıma tak dedin artık, demeyin. Ve la tenherhuma, onları azarlamayın. Ve kull lehumâ kavlen kerîmâ. Onlara ancak güzel söz söyleyin. Ana babamın hakkı Saylamayacak kadar çok. Sonra ayet-i kerimenin devamında وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاهَا ذُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ Ve onlara böyle e, rahmet kanadını gel. Yani öyle onları kuşat ki merhametli davran. Onlara acı. Onlara acı. Merhametli ol. Rahmetten böyle alçak gönüllü kanatlarını gel. وَقُرْ رَبِّ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ yani سَغِيرًا Ey Rabbim onlar beni küçükken terbiye ettikleri gibi sen onlara rahmet et, merhamet et diye aynı zamanda dua et. Duaya da teşvik edin. Yani sadece onları koruyup, muhafaza edip barındırmak değil bir de dua edeceksin. Bunlar beni küçükken büyüttü. Hele hele anne. Ayet-i Kerime'de o kadar çok sayılıyor ki. Hameletu ummuhu vehnen alâ vehn Annesi onu sıkıntı üzere sıkıntıyla taşıdı. Bunun karşılığı ancak o büyük, büyük, büyük böyle yaşlı hale geldiği zaman ona merhamet etmek, rahmet etmek, ona iyilik ve bulunmak. Ama nice az insan var bunu yapabilen. Hem de Müslümanlardan kardeşler dikkat edin. Müminlerden, Müslümanlardan, bizim kardeşlerimizden nice az insan var bunu yerine getir. Annem buna da diyor. Laftan anlamıyor diyor. Babam buna da diyor. E buna sen ne olacak? Bu Allah Azze ve Celle'nin bir ayet-i Onun dilemesi. Sen buna sabredeceksin. وَمَنْ نُعَمِّرْهُنُ نُنَكِّسُّ فِي الْخَلْقُ Her kime ömür verirsek onu tersine çeviririz diyor. Bu, sen onunla imtihan ediliyorsun. Sabret. Onu bırakın annesini babasını götürüp huzur evine verenler de. Bu çok büyük bir musibet. Ve başlarına daha ölmeden o musibetin belası gelecek onunla ilgili delili zikredeceğim. Ve Mesajın insanı bir valideh insana, bir başka ait biz insana anasına babasına iyilik etmesini tavsiye ettik, vasiyet ettik. Ali Sıddık Aleyhisselam Ela unebbi'ukum bi Hukukul vali deyin, size büyük günahların büyüğünü haber vereyim mi? Anaya babaya isyandır diyor. O e, uzunca olan hadisin içerisinde anaya babaya isyanda geçiyor. Yine bir başka hadiste Allah'ın rızası babanın rızasındadır. Yani baba razı olursa Allah da razı. Allah'ın kızması ise babanın kızmasındadır. Tabii ki bu hak olan şeylerdir özellikle. Biliyorsunuz Allah'a isyan da mahlukata itaat yok. Bu Ali'ye selamü aleyhi ve sellem ifade ediyor. La ta'ata li fi ma'siyetillah. Cenayeti, ma'siyeti'l-hal. Yaratıcıya isyan da Allah eee yaratılana mahlukata itaat yok. Yine sahih bir hadiste baba cennetin eee evsatıdır. Yani cennet kapılan evsatı ortası ee, en hayırlısı bir şeyin ortası en güzeli en hayırlısı manasına cennet kapılarının ortasında. Eğer dilersen muhafaza et, dilersen terk et. Yani e, babanın hakkını dilersen muhafaza et, dilersen e, muhafaza etme terk et. Çünkü baba baba cennet kapılarının ortasındadır. Hatta cihada gidecek, gidecek kimse için bile Resulullah aleyhissalatü vesselam yani bir tane adam geliyor cihad için izin istiyor. Aleyhissalatü vesselam ona baban var mı? Annen var mı? diyor. Adam evet vardır dediğinde فَف۪يهِمَا فَف۪يهِمَا cahid. Onlar hakkında cihadı. Yani onlara iyilik et diyor. Bu ayet şey, bu hadis-i şerifin şerhinde İmam ne rahmetullahi aleyh, Savaş hazır olmadığı sürece, qital hazır olmadığı sürece, saflar savaş için e, böyle bir teşkil edilmediği sürece kişi annesinden babasından izin almak zorundadır. Yahut bir başka ifadeyle söyleyelim, fazla ayin olmadığı sürece, fazla kifayiyle de annenin babanın rızası çok önemli. Diğer hadis: "La yeduxul al-jannata, aqum, vla mukaddibun bilqad." Anaya babaya istaneden kimse ile kaderi yalanlayan kimse cennete giremez. Biraz önceki söylediğin şeyin delili. Ali bin Sulayman, abi Bekir aradı rivayet nuru ile attı bir hadiste Ali bin Sulayman buyurur ki: "Allah Azze ve Celle her şeyin, e, her günahı." ta ki kıyamete kadar tehir Tehir edebilir, kıyamete kadar. Ancak hukukun, valideyin, anaya babaya isyan etmek, itaatsizlik yapmak bu dünyada bunu, bunun karşılığı verilir Nasıl, nasıl gelecek bunun cezası? O da var, o da belli. En büyük ceza ne biliyor musun? İnsanın, kendi çocuğunun kendisine, anasına babasına yaptığı şeyin aynısını yapmaz. Onun cezası bu. Bundan daha büyük ceza olabilir mi? Sen anana babana e, iyilik etme, kötülükte bulun. Onların hakkını zaye Onlara öf de, hakaret et. Yarın öbür gün onun cezasını sen de aynı göreceksin. Hem de veledinden, hem de çocuğundan göreceksin. İşte dünyadaki ceza bu. Ahiretteki ise biraz önce söylediğim gibi cehennem ateşi. Bundan Allah sevinir. Ana baba İslam'a uzak olabilir kardeşler. Bazı şeyleri anlamayabilir. Veya e, bazı şeylerde takıntıları olabilir. Biz onlara e, bu durumlarından dolayı hakaret edemeyiz, kötüleyemeyiz. Onlara iyilikle davranmak durumunda. Sadece onların o konularında desteklemeyiz. Onlara itaat etmeyiz. Ama onun dışında mutlaka onlara iyilik müşrik dahi olsa onlara iyilik edilmez durumunda. Gayrimüslim Müslüm dahi olsa o anaya baba iyilik eder. Çare yok. Tabi ki insan kendi anasını babasının Müslüman olmasını ister. Hasan-ı Basri radiyallahu anh, rahmetullahi aleyh, diyor ki bir insanın kendi yakınlarının, akrabalarının, kayınlarının İslam'a girmesinden daha o insan için sevindirici bir şey olamaz. Yani bir Müslüman için böyle, bundan daha sevindirici ne olabilir? İstemez mi insan, babasının, annesinin, kardeşlerinin, kayınlarının, kayınvalidesinin ile ahir yani soyunun, sülalesinin kendisi gibi düşünüp kendisi gibi yaşanmaz, yaşamasını? İstemez mi? Bundan daha sevindirici, daha güzel ne olabilir? Ama istemekle yetmiyor işte, gayret etmek gerekiyor. Bir başka hadiste, üstünde gelen bir hadiste, enteresan ben de ilk defa bu hadiste karşılaşıyorum. Elhamdülillah sizin vesilenizle ben bir şeyler öğreniyorum. Allah sizden razı olsun inşallah siz de öğrenirsiniz. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, çocuk babasının hakkını ödeyemez. Ancak bir şartla. Baba köle durumuna gelir de çocuk da o köleyi alır yani babasını alır azat ederse ancak o zaman. Şimdi burada basit gibi gözüküyor ama, e, köleliği düşündüğümüz zaman, özellikle eski dönemde hiç öyle basit bir şey değil. İslam'ın kefaretle ilgili ne kadar hükmü varsa, hatırladığım kadarıyla, onun içerisinde mutlaka köle azadı geçer. Köleliğin özellikle bertaraf edilmesi açısından. Geminin kefaretinde, ziharın kefaretinde, orucun kefaretinde vesaire vesaire vesaire. kardeşler. Bugünlük bununla yatınalım. İnşallah haftaya devam ederiz. Allah Azze ve Celle bütün bu büyük günahları hakkıyla tanımayı, bunlardan hakkıyla sakınmayı, bunlara asla ve kafa bizi düşmemeyi nasip etsin. Yani bizi kesinlikle bunlara düşürmesin. Eğer gafil bulunur da düşersek bunlardan derhal uyanıp tövbe etmeyi bize nasip etsin. Bu hususta bize basiret versin evet. <gülüyor> ve bizi salih kulların arasına katsın. Evet. Muttakilerle, Müslümanlarla, e, salihlerle, şehitlerle ve sıddıklarla beraber bizi haşresin. Evet. Ve bizi bilmediklerimizi öğretsin. Bizi takva sahiplerinden yapsın. Hâzâ ve allâhu âlemne sallallâhu alâ nebiyyina Muhammed. Vâhire de'vâne enilhamdülillâhi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü Soracağınız bir şey varsa buyurun. Hocam biz biz Kur'an dersi alacağız. biz bir şey oluyor. Tamam. Ee, hemen kimse dağılmadan onu açıklayayım. Kardeşler e, <gülüyor> bu yaptığımız sohbet. Bundan sonra ders'e geçeceğiz. Ee, Kur'an Sıfırdan öğrenmek isteyenler yahut da tecid öğrenmek isteyenler için dersimiz olacak. E, Kur'an'ı sıfırdan öğrenmek isteyenler için e, Mehmet abimiz, Mehmet hocamız burada e, o öğretecek inşallah. E, onunla saatini, vaktini, zamanını görüşürsünüz. Kendisi e, Kur'an e, şeyinde, e, eğitiminde yazın, kışın bulundu, tecrübelidir. Ondan istifade edin. E, <gülüyor> Ondan sonra biz de yardımcı oluruz inşallah. Onun haricinde Kur'an-ı Kerim'i bilen, okumayı ilerletmek isteyen, tecrüt öğrenmek isteyen insanlar için tecrüt dersi başlatıyoruz. Bu arada inşallah dernek adına şöyle bir elifba çıkartacağız Allah nasip ederse. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Dua edin. Bundan hazırladığımız bu tecrüt konularını fotokopi ettirip size dağıtacağız. Ee, o günkü konu fotokopi halinde takip edilecek. Evde de çalışma imkanı bulacaksınız. Burada da tecrübe edecek. Bu Kur'an eğitiminden Allah rızası için uzak durma. Yani ben eksiyim, ben yapamıyorum, ben edemiyorum. Olma. Bunun üzerine bu kardeşler. Eksiği olanlar mutlaka tamamlasın bunu. Dediğim gibi eee bu sohbetimizden sonra hemen 5-10 dakika ara verdikten sonra ikinci bir ders olarak Kur'an dersine, tecrüb dersine başlayacağız. Haberiniz olsun. Bunu da duyurmuş olalım. Mehmet abi sen artık talep eden arkadaşlarla Mehmet hocanızla görüşürüz. <gülüyor>